Bismillahirrahmanirrahim. 3928 ve 29 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem bana dünyada kadın ve güzel koku sevdirildi. Gözümün nuru namazdır, namazsız bu 3930 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan sonra en çok atı severdi. 3931 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin iki karısı olur da birine fazla meylederse diğerini ihmal ederse kıyamet günü bir tarafı çarpık olarak haşrolunur 3932 Ayşe aleyhi ve vesselam zevciler arasında taksimati yapar adil davranır daha sonra şöyle dua ederdi Allah'ım ben elimde olan fiili adaleti tatbik ediyorum elimde olmayan kalbi adaletsizliğimden dolayı beni kınama bu hadis zayıftır 3933 34 Ayşe annemizden ve Vesselam'ın zevceleri kızı Fatıma'yı yanına yolladılar. Yanıma yolladı. mi giymiş olduğum haldeydim. Resulullah'ın yanında yatıyordu. Fatıma geldi. İçeri girmek için izin istedi. Ona izin verdi. İçeri girince Fatıma, Ya Resulullah zevcelerim beni sana göndererek Ebu Kuafen'in kızı torunu hakkında adil olmanı aralarında ayrım yapmamanı istediler dedi. Ben susuyordum aleyhissalatü vesselam Kızım benim sevdiğim kimseyi Sen de sevmek istemez misin dedi Fatıma evet severim dedi Aleyhissalatü vesselam o halde Ayşe'yi sev dedi Aleyhissalatü vesselamdan Bunu duyan Fatıma Resulullah'ın zevcelerinin yanına giderek onlara Aleyhissalatü vesselamın dediklerini Ve aldığı cevapları bildirince onlar Bu gidişinin bize faydası olmadı Tekrar git ona Ebu Kuafen'in kızı hakkında adil olmasını Söyle dediler Fatıma hayır vallahi ona Ayşe hakkında asla bir şey diyemem dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam'a Cahş'ın kızı Zeynep'i gönderdiler. Onun da Resulullah'ın yanına benim kadar yeri vardı. Zeynep çok dindar, mutlaki, akrabalarına bağlı, hayır yapmayı sever ve çok fedakardı. Yalnız çabuk hittetlenirdi. Ama hemen sakinleşirdi. Fatıma da geldiğinde olduğu gibi Resulullah yatağındaydı. Zeynep geldi. Odama girmek için müsaade istedi. Aleyhisselatü Vesselam girmesine izin verdi içeri girince Ya Resulullah beni sana göndererek Ebu Kuhafe'nin kızı hakkında adil olmanı istediler dedi. Ve bana ağzına geleni söyledi. Ben cevap vermek için izin verir mi diye Resulullah'ın gözüne bakıyordum. Zeynep yerinden ayrılmayınca Resulullah'ın kızmayacağını anladım. Zeynep'in sözlerine karşılık vererek onu susturdum. Bunun üzerine Aleyhisselatü sallam o Ebu Bekir'in kızı dedi. 3935 yine aynı 3936 ve 37 Ebu Musa'dan ve Vesselam Ayşe'nin diğer kadınlara üstünlüğü Trit'in diğer yemeklere üstünlüğü Gibidir buyurdu 3938 Ayşe annemizden ve Vesselam benim hakkımda Zevceler Ümmü Seleme'ye Ya Ümmü Seleme Ayşe'yi kıskanarak beni üzme Vallahi ondan başka hiçbirinizin yatağında Bana vahiy gelmedi buyurdu 3939 yine aynı 3940 Ayşe annemizden Müslümanlar Resulullah'ın rızasını kazanmak maksadıyla hediyelerini getirmek için benim günümü kolluyorlardı. 3941 Ayşe annemizden ben yanındayken Resulullah'a vahiy geldi hemen kalktım yanından ayrılarak kapıyı kapattım vahiyden sonra kendine gelince bana ya Ayşe Cibril sana selam söylüyor dedi. 3942 ve 3943 yine aynı. 3944 Enes'ten Ali vesselam Ayşe'nin yanındayken Ümmü Seleme bir kap yemek gönderdi. Ayşe Resul Ekrem'in eline vurdu, kap düştü, iki parça oldu. Peygamber Aleyhisselam parçaları birbirine yapıştırdı. Anneniz kıskandı dedi. Yemeği toplayıp kaba koydu. Yanındakilere yeyin dedi. Yediler. Ali Sallatü vesselam bir şey söylemeden Ayşe üzerindeki bir kabı Ümmü Seleme'ye götürmek üzere resul ekleme verdi. Kırılmış kabı evinde bıraktı. 3945-46-47 46 aynı. 3947 ise bal şerbeti içmeyeceğim. Adisinin aynısı. 3948 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın bir cariyesi vardı. Onunla münasebet oluyordu. Ayşe ve Hafsa cariyeyi kendisine haram kılıncıya kadar Resulullah'ı rahat bırakmadılar. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ey Nebi! Zevcelerinin rızasını arayarak Allah'ın sana helal kıldığı şeyi için kendine haram ediyorsun? Ayeti indi. 3949 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam'ı bekliyordum. Gelince elimi saçlarının arasına soktum. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam şeytanın geldi dedi. Ben de senin şeytanın yok mu diye sordum. O evet ama Allah ona karşı bana yardım etti. Müslüman oldu dedi. 3950 Ayşe annemizden bir gece ve Selamı yanımda bulamadım. Bunu zevcilerinin yanına gitti sandım. Dikkatle dinledim. Subhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente diyerek ruku yahut secde ediyordu. Bunun üzerine anam babam sana feda olsun. Sen ne yapıyorsun? Ben ne düşünüyorum dedim. 3951 yine aynı. 3952 ve 53 Muhammed bin Kays'tan. Ayşe annemiz Size Resulullah aramda geçen bir hadiseyi anlatayım mı dedi. Biz de anlat dedik. Şunları anlattı. Benim sıram olduğu bir gecede Resulullah yanımda yatıyordu. Bir ara ayakkabılarını ayak ucuna hırkasını yanına abasında da yatağın üzerine koydu. Biraz sonra beni uyudu sanarak yavaşça ayakkabısını giydi. Usulca abasını aldı sonra kapıyı sessizce açtı ve yavaşça kapadı. Hemen başörtümü aldım giyindim çarşafıma büründüm peşini takip ettim. Baki'ye kadar gittim. Orada üç defa ellerini kaldırarak uzun uzun dua etti. Daha sonra döndü ben de döndüm. Surat yürüdü ben de surat yürüdüm. Koştu ben de koştum ondan önce eve geldim. Gelip ben ayakta görünce ne o Ayşe neden soluyorsun? ya ne olduğunu bana söylersin yahut her şeyden haberdar olan Allah bana bildirir dedim. Ben Ya Resulullah anam babam sana feda olsun dedim ve olanları anlattım. ve Vesselam Önümde gördüğün karaltı sen miydin dedi. Ben evet dedim. Bunun üzerine göğsüme canımı acıtacak şekilde vurdu. Daha sonra Allah ve Resulün sana ihanet edeceğini mi sandın dedi. Ben insana kadar gizlerse de Allah bilir dedim. O evet benim çıktığımı gördüğümde Cibril gelmişti. Elbisenin soyulmuş halde olduğun için yanına girmedi. Sonra duyurmadan beni çağırdı. Ben de sana duyurmadan kalktım. Uyuyorsun sandım. Korkarsın diye seni uyandırmak istemedim. Cibril bana Baki'de yatanlara mağfiret dilememi emretti dedi.